949 Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayının içindeyiz. Şimdi bir konserle, canlı performansla karşı karşıyayız. Önce ekibi tanıtalım. Tomurcuk Vakfı Ritim Grubu bir, hem Açık Radyo'yu desteklemek için hem de bunu muazzam bir konserle gerçekleştirmek için radyonun içine girdiler, stüdyonun içindeler. Ee, önce öğrencileri tanıyalım. Konseri gerçekleştirecek olanları Buğra Gürdal. Merhaba Buğra Gözde Güven merhaba Gözde, Emre Doğu, merhaba. merhaba, Cansel Yılmaz hoş geldin ve Tomurcuk Vakfı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Sahne Sanatları Koordinatörü ve Müzik Eğitmenleri Neva Karali ile beraberiz hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Önce e, çok kısa olarak vakfı tanıyalım ve hmm. e, başka şeyler de koordine ediyormuş... ...sahne sanatlarıyla ilgili hmm. sizden öğrendiğime göre. Hmm. Evet. Kısaca onları biraz konuşalım ardından da konsere başlayalım ee, devamlı. Tomurcuk Vakfı zihinsel engelli e, bireylerin anneleri tarafından kurulmuş... ...tamamen annelerin çabalarıyla kurulmuş bir vakıf. E, vakfın rehabilitasyon merkezi de var. E, yine zihinsel engelli e, bireylerin gelip eğitim alıp e, hayata ve topluma katılmalarını öngörülen... ...son derece e, yararlı işler yapıyoruz... E, Tabii burada, burada bulunmamızın en önemli sebebi ben Açık Radyo'yu kendi adıma son derece iyi bir dinleyicisi olarak desteklemek için buradayız. Yani bilindiği gibi biraz vakıflar hep genelde destek alan oluyor. Fakat biz burada bunu da örneklendirmek, bir çeşit şey açmak, çığır açmak için yani biz de böyle bir radyonun hayatta kalması için buradayız. Bu, bu çok büyük bir ihtiyaç bana göre. E, bence tarihi bir şeyden bahsediyorsunuz çünkü... zaten bu tip vakıfların desteklenmesi gerekirken siz vakıftan çıktınız, radyonun içine geldiniz ve arkadaşlarla beraber Buğra'yla, Gözde'yle, Emre'yle ve Cansel'le birlikte geldiniz. Siz açık radyoyu desteklemek Hı -hı. için geldiniz. Bu, bu anlamda bence tarihi bir dayanışmadır. Hı -hı. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, hem size çok teşekkür ediyorum. Çok bunun teşekkür. Için. Biz de biz, de, biz de buraya ağırladığınız için son derece memnunuz, keyifliyiz. Aynen. Herkes mutlu olsun. Bence de. Ee, siz de bundan sonra herhalde Açık Radyo'yu dinleyeceksiniz buradan evet. gittikten sonra da. Evet. Çok güzel. Evet. Peki. E, vakfın e, birkaç e, şeyinden bahsetmek istiyorum. E, faydalı olur belki izleyiciler için. E, şimdi zihinsel engelli bireylerin toplum içerisinde e, hakları vesaire bu konular son derece atıl işliyor biliyorsunuz. E, biz, bizim vakfımızın en önemli e, misyonu bütün e, insanların farkındalığını arttırmak. Bunun için çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Engelli ve engelsiz çocukları atölyelerde birlikte kolektif işlerle sahneye e, sahneledikleri eserler var. Dans konusu var. Bizde özellikle en önemli e, engelli engelsiz bireylerin birlikte sahne aldığı etkinlikler yapıyoruz. E, hem STK'lar hem eğitim merkezleri işte kurumlar birçok yere gidip kendimizi ifade ediyoruz. O yüzden e, biz yapabildiklerimiz şeylerle bizi değerlendirilsinden yanayız. Çünkü e, engel e, aslında bireyin e, yapamadığı şeylerle sınırlı. Yani siz Resim yapmakta engelli olabilirsiniz. Müzikle ilgilenmekte engelli olabilirsiniz. Bu bence çok... Ayrı bir konu. E, o yüzden lütfen duyarlılık e, ve her zaman herkesin bir engelli olma olasılığını göz önünde bulundurulsun diyoruz. Onun için buradayız. Harika. Neva Hanım, Buğra, Gözde, Emre ve Cansel ile birlikte sizlerin desteğinizi gerçekleştirmeniz için burada bir konser vermek için radyonun içine girdiler canlı yayında. Dolayısıyla dinlerken lütfen telefonlarınıza esirgemeyin. 0212 343 41 41. Buğra hazır mısın? Evet desteklerinizi bekliyoruz. Gözde de hazır, Emre de hazır Bizim ekibimiz ve hemen çok daha büyük. Cansel de hazır. Ekibimiz çok daha büyük ama bugün maalesef böyleyiz ama hepsinin kalbi burada eminim. Bütün vakıf, bütün bizi dinleyenler, sosyal medyadan takip edenler herkes burada evet. bizimle ve herkesin desteğini bekliyoruz Açık Radyo'ya. Evet. Harika o zaman başlayabiliriz. Harikasınız. Tebrik ediyorum. Yani gerçekten özendirici bir haldesiniz. İnsan böyle katılmamak için yerinde zorduruyor. Eee... Evet Neva Hanım nasıl bir çalışma yaptığınızı çok kısa özetler misiniz? Nasıl çalışıyorsunuz ee, arkadaşlarla? Ritim orkestrası aslında buradaki birey çocukların hemen hemen hepsinin geçmişi 8 yıla ve 10 yıla dayanıyor. Yani ritim enstrümanla tanışmaları aşağı yukarı öyle. Ama bunun dışında yeni gelen jenerasyondan engelli çocuklarımız var. Onlarla da küçük bir kulak testinden sonra <gülüyor> ve ilgileri var ise okuldaki atölyede onları rehabilite edip yavaş yavaş için içine sokuyoruz. İşte bir yıl sonra falan sahneye çıkarıyoruz. Ee, enstrümanlarımız tabii ki imkanlar doğrultusunda ailelerin edindiği şeylerle mümkün. Ee, piyanomuz var. Ee, piyano dersleri alan çocuklarımız var. Gözde piyano evet, çalıyor. Gözde Duysal çalıyor. piyano çalıyor. Ee, bunun dışında dans Duysal'da. atölyelerimiz var. Ee, modern dans yapıyoruz. Pandomim yapıyor Gözde. Birçok çocuğumuz, birçok kolektif çalışmalar içerisinde özellikle Atölyelerimizde çok büyük işler yapılıyor. Esrar etmemiz buradan almadan geçemeyeceğim. Ee, dolayısıyla onun da büyük katkılarıyla biz her yerde sanatın her alanında olmak istiyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde de Çocuk ve Sanat Bienalinde sahnelerdeyiz. Bekleriz izlemeye herkese. Böyle. En güzel yolu seçmişsiniz tabii ki sanatla ifade evet. biçimi hepimizi çok rahatlatan bir şey. Eminim ki onlar da bu dört arkadaş da müzikle kendilerini ifade ettikleri için Hı -hı. son derece coşkulular ve son derece mutlular gözlerinden belli zaten gözlerindeki ışıktan belli. Hemen bir parça daha dinleyelim tabii, mi? Tabii tabii. Evet, Leylim Ley diyelim mi? Evet. Son. 2 3 4 Muazzamsınız. İnsanın ayağa kaldırıcı bir etkiye sahipsiniz. Evet görüyorum sürekli böyle evet, evet katı evet. katılın lütfen. Tabii ki katılacağım. <gülüyor> Dinleyici Destek Projesi özel yayına tam da uygun bir şey yapıyoruz. Harika bir şey yapıyoruz şu anda stüdyonun içinde. E, 6 kişi birden bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. El birliğiyle Tomurcuk Vakfı Ritim Grubu araya. Ben de sızı verdim. Özel yayında desteklerinizi rica etmek için. E, lütfen siz de desteklerinizi şu anda telefonlarla sunabilirsiniz. 0212 343 41 41. E, Neva Hanım çeşitli destekler alıyorsunuzdur. Ama bunun yanı sıra enstrüman desteği de kabul ediyor musunuz? Mutlaka. Vakfa? Olmaz mı? Mutlaka. Çok çok memnun oluruz. Yani ritim aleti de olabilir. Onun dışındaki enstrümanlar da olabilir. Ama özellikle ritim aletleri. için çok e, kullanılmış itim bile bizim için makbuldür. E, çok memnun oluruz. Çünkü biz büyüyen bir aileyiz. Her geçen yıl çok daha sayımız artıyor. Atölye çalışmalarına çok istek olan çocuklar var ama ekonomik güçlüklerden dolayı e, var olan enstrümanlarını biz zaten son derece paylaşımcı e, farklı e, yapılarda insanlardan oluştuğumuz için. E, evet paylaşıyorlar ama yeri geliyor. ihtiyaç oluyor. Yani vallahi gerçekten tamam, bu, bu da da bir konuya bir... değinmeyiz çok e, makbul oldu. Çok Çağrın teşekkür ederim. taşısın. Evet, Tomurcuk Vakfı Ritim Grubu'na hem perküsyon aletleri, enstrümanları... ...hem elinizde fazla olan e, kullanmadığınız ya da e, elinizde yoktur da gücünüz buna yetiyordur. Hı -hı. Gidip bir yerden bir enstrüman alıp enstrüman Hı -hı. bağışında da bul bulunabilirsiniz. Çünkü onlar sırtlandılar, geldiler şu anda. Tek dertleri de şimdi Açık Radyo'ya destek olmak. Neva Hanım, son bir şey daha dinleyebilir miyiz? Tabii tabii. Hayde diyelim mi? Evet. Evet. Hadi bakalım. Hayde gidelim hayde. Hayde gidelim hayde. Hayde gidelim hayde. Son 2 3 4 Hayde Muazzamsınız gerçekten ha harika bir konser geçirdik, geçirdik sayenizde 94.9 Açık Radyo'da muhtemelen ilk radyo konserleriydi evet, arkadaşlar. Evet çok heyecanlıyız. Bence çok güzel geçti sonra tekrar gelin çok İnşallah, çok teşekkür ederiz. de bekleriz bu arada. Tabii ki ilk fırsatta gerçekten ilk fırsatta ben de görmeye geleceğim belki orada da dilerim tekrar sizi harika olur kendi adıma bu sözü rahatlıkla veriyorum burada. Buğra Gürdal çok teşekkür ederiz. Gözde Güven, çok teşekkür ederiz. Ee, Emre Duysal Doğu, çok teşekkür ederiz. Cansel Yılmaz, çok teşekkür ederiz. Evet, Neva Karali sizin nezdinizde de sahne sanatları koordinatörüsünüz. Tomucuk Vakfı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne de bu destek özel yayınını desteklediğiniz için, desteğe ihtiyacınız oldu, olduğu halde kalkıp buraya gelip desteklediğiniz için arkadaşlarınızla birlikte çok çok teşekkür ediyoruz size. Açık radyo yaşamalı. mutlaka yaşamalı Onun için buradayız çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ediyoruz desteklerinizi bekliyoruz 0 343 41 41 açık radyo dinleyici destek projesi özel yayın